Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. Yani bugün 23. sözden 1. makamından 4. noktayı paylaşacağız inşallah. İnsana dair bir Risale 23. söz 4. nokta İman insanı insan eder belki insanı sultan eder Öyleyse insanın vazife-i asliyeti iman ve duadır. Küfür, insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Evet, bu cümle, bu Risale'nin hem özeti hem sonucu anlamında. Bir kez daha okuyalım. İman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Yani insanın mahiyeti, insandan ne beklendiği, İnsanın yaratılışının gereği ancak imanla tezahür ediyor. Yani insan dolayısıyla iman sayesinde insan oluyor. Hatta işte bu iman derecesi nispetinde insanın insanlığı tezahür ediyor. Ve bazı insanlar işte iman mertebesinde terakki ettikçe insanların içerisinde bir sultan hükmünde oluyor. Dolayısıyla insanın bütün kıymeti bir anlamda imanının derecesi nispetinde. O yüzden ayet-i kerimede geçiyor. Yani sizin en nükerreminiz, en şerefliniz imanca, takvaca en yüksek olanınızdır diye ifade ediyor. Takva da temelde kuvvetli imanın bir neticesi oluyor. Evet, demek ki insanın insanlığı imana bağlı. İnsanlar içerisinde insanın sevgili sultanlaşması da yine imanın derecesine bağlı. Öyleyse insanın vazifesi, i iman ve duadır. Evet. Dolayısıyla madem insan iman sayesinde insan oluyor ve imanın derecesi nispetinde insanlar arasında sultan oluyor. O zaman insan için en önemli vazife, en temel vazife iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Dolayısıyla insan eğer insan olmazsa hayvan oluyor hatta hayvanlıkta da kalmıyor. Daha daha aşağı mertebelere düşüyor. Yine ayet kerimede onlar hayvandan da hayvan gibidirler. Hatta hayvandan da aşağıdırlar. Melhüme dal diye ifade edilen bir ifade var. Evet. Dolayısıyla insanın insanlıktan çıktığı zaman hayvandan da aşağı bir mertebeye düştüğünü ifade ediyor. O yüzden Üstad burada küfür insan gayet aciz bir canavar hayvan eder diyerek hayvanı da sınıflandırmış oluyor. Başka bir yerde mübarek bir hayvan değil. Şeytan bir hayvan inkılap eder diyor. Canavar bir hayvan. Yani işte koyun, deve gibi mübarek hayvanlar değil. Belki sırtlan ve kurt gibi canavar hayvanlar oluyor. Ama burada bir fare daha var. Aciz bir canavar hayvan eder. Yani adize düşmüş, yerinden kıpırdayamayan, adeta maskara olmuş bir hayvana inkılap ediyor. Evet, canavar bir hayvan ama son derece aciz bir duruma düşmüş bir canavar hayvan hükmüne geçiyor. insan imansız bir şekilde kainata ve hadisata baktığı zaman. Bu dersin özeti, bundan sonrakiler bunun izah ve ispatı sadedinde geliyor. Şu meselenin binler delillerinden yalnız hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farkları o meseleye vazıh bir delildir ve bir bürhan-ı katıdır. Hayvan ve insanın dünyaya gelmelerindeki farklar nazarımıza sunuluyor. Evet, insaniyet iman ile insaniyet olduğunu, insan ile hayvanın dünyaya gelişindeki farkları gösterir. Çünkü hayvan dünyaya geldiği vakit, adeta başka bir alemde tekemmül etmiş gibi, istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir. Evet, hayvanlar sanki bir başka alemde, Tahsillerini tamamlamışlar. Sanki icraata geliyorlar bir anlamda. Evet. Mükemmel olarak geliyorlar. Yani onların yapılarından, fıtratlarından, istidatlarından ne bekleniyorsa ona hazır bir şekilde geliyorlar. Ya iki saatte ya iki günde veya iki ayda bütün şerait-i hayatiyesini ve kainatla olan münasebetini ve kavaniğin hayatını öğrenir meleke sahip olur. Evet, Hayvanın türüne göre ama çok kısa sürede insanla kıyaslanmayacak kadar kısa sürede Hayatın bütün şartlarını öğreniyorlar. kendilerine ne lazımsı öğreniyorlar. Hatta meleke derecesinde öğreniyorlar. Evet. Mesela bir ipek böceği o tekstil sanatını bir yerden öğrenip geliyor. Burada yeniden bir tahsil görmüyor. Ya da bir bal arısı, o muhteşem balı bir başka dünyada bir kimya mühendisliği öğrenerek gelmiş gibi. Bu dünyada bir şey öğrenmiyor. En mükemmel bir balı insanlara takdim ediyor. İnsanın 20 senede kazandığı iktidarı, hayatiyeyi ve melekeyi ameliyeyi 20 günde serçe ve arı gibi bir hayvan tahsil eder. Yani ona ilham olunur. Evet, buna tahsil denmez. İlham denir doğrusu. Çünkü insanın 20 senede kazanamadığı hayata dair bilgiyi, mesleğine dair bilgiyi sanki bilerek geliyor ya da bir kaç gün zarfında öğreniyor Doğrudan bir öğreten yok yani annesi babası öğretmeni çevresi yok dolayısıyla ilhamen öğreniyor bu çok aşikar. Demek hayvanın vazife astiyesi taallümle tekemmül etmek değildir. Evet. Demek hayvan dünya geldiğinde bu böyle donatılıp gönderildiğine göre burada bu tahsil yapmayacak. O zamandan beklenen öğrenmek değil belki ona ilham edileni yapmaktır bir anlamda. Ve marifet kesbetmekle terakki etmek değildir. Yani bir şeyler öğrendikçe terakki etmek, teali etmek, yükselmek değildir. Ve aczini göstermekle medet istemek, dua etmek değildir. Ne lazımsa doğrudan öğretiliyor ona. Dolayısıyla birilerinden ders almaya muhtaç değil. Belki vazifesi istidadına göre taammüldür, amel etmektir, ubudiyeti fiiliyedir. Yani Ondan beklenen ameldir, fiili bir ibadet. Yani yoksa fikri bir ibadet beklenmiyor e, hayvanlarda. Çünkü fikri olarak mükemmel geliyor fikir denir adına. Yani ne yapması gerektiğine dair altyapı verilmiş bir şekilde geliyor. Ya da birkaç gün zarfında ona ilham ediliyor. Dolayısıyla onun yapması gereken kendisine yüklenen vazifeyi, fonksiyonu ifa etmek. İnsan ise... Dünyaya gelişinde her şeyi öğrenmeye muhtaç ve hayat kanunlarına cahil. Hatta 20 senede tamamen şerait-i hayatı öğrenemiyor. Birçok insan var sürekli tökez diyor, yanlış yapıyor. Demek ki hayatı öğrenememiş. Kırkında bile yanlış yapıyor. Adeta hayatın cahili bir anlamda. İnsan bu aklıyla, bu donanımıyla. Belki ahir ömrüne kadar öğrenmeye muhtaç. Hem gayet aciz ve zayıf bir surette dünyaya gönderilip bir iki senede ancak ayağa kalkabiliyor. 15 sene senede ancak zarar ve menfaati fark eder. hayatı beşeriyenin muavenetiyle ancak menfaatini celp ve zararlardan sakınabilir. Evet, İnsan böyle. İki senede zor ayağa kalkıyor. 15 senede ne zararlı ne faydalı onu bile anlayamıyor. Üstelik tek başına değil. Annesi, babası, çevresi, okulu... Hükümeti sürekli talim ediyor, tedris ediyoruz. Ancak bu seviyeye gelebiliyor insan. Demek insanın vazifeyi, fıtriyesi, ta taallümle tekemmüldür, dua ile ubudiyettir. Demek ki hayvanın farklı bir tarafı var insanın. Hayvan her şeyi adeta verilmiş bir şekilde ya da gelir gelmez ilhamen dışarıdan ders almadan ne lazımsa göreceği fonksiyonu biliyor, yapıyor. Ama insan öyle değil. Her şeyi öğrenmeye muhtaç. Dolayısıyla insanın asli vazifesi, en temel özelliği düşünmek. Fakat bu da tekemmül etmiş olarak gelmiyor. İnsan çevresiyle, annesiyle, babasıyla, işte mektebiyle, hükümetiyle bir çevre içerisinde yetişiyoruz. Olgunlaşıyoruz zihni. Dolayısıyla insanın işi aslında iş yapmak değil. Öncelikle düşünmektir. Bilmektir. Evet. Demek ki insanın vazife-i fıtriyesi taallümle tekemmüldür. Dua ile ubudiyettir. İnsan öğrenmeye muhtaçça, dolayısıyla çevresini hep öğrenmek üzere bakmakla görevlendirilmiş bir canlı insan. Yani kimin merhametiyle böyle hakimhane idare olunuyor? İnsan bunu bakıp tahlil etmek durumunda. Yani önüme bir dünya nimet geliyor. Bir dünya nimete ve muhatabım. Bir de kim bana böylesine merhamet ediyor? Böylesi hikmetli bir şekilde önüme getiriliyor bütün ihtiyaçlarım. Sen bunu fark edebilmeli ve arkasını görebilmeli. Yani bir hayvan önüne konulan yemin nereden geldiği, kimden geldiği, nasıl geldiği konusunda düşünmez, merak da etmez. Ama insan öyle değil. Meraklı bir varlık insan, düşünen bir varlık. Dolayısıyla önüne konulan nimetlerin kimden, nereden geldiğini ve gönderenin Dolayısıyla merhametini, şefkatini, keremini takdir etmesi gerekiyor insanın. Kimin keremiyle böyle müşfik terbiye olmuyorum? Nasıl birisinin lütuflarıyla böyle naziyenin besleniyorum ve idare ediliyorum bilmektir. Evet, hayvandan bu beklenmiyor. Evet, fakat insandan beklenen tam da bu. Sana böyle bir akıl, böyle bir merak, böyle bir tecessüs ve tahassüs hissi verilmiş. Ve binden ancak birisinin el yetişemediği hacatına dair Kadiul hacata lisan az ve fakr ile yalvarmaktır ve istemek ve dua etmektir. Evet, insan bir dünya ihtiyacı var. Dolayısıyla insan bunların farkında. olsa bu ihtiyaçlarını e, fark eden ve münasip bir vakite gönderen Rabbine karşı insan mahcubiyet içerisinde olmalı. Aziz ve fakrını, yani zayıflığını ve ihtiyaçlarını ilan edip yalvarmak durumunda insan ve istemek ve dua etmektir. Yani acizin ve fakrın cenahlarıyla makamı alay-ı ubudiyete uçmaktır. Bu aciz ve fakr iki kanat gibi burada tarif edilmiş. Yani insan acizini ve fakirliğini bildiği nispetle insan temel vazifesi olan ubudiyette çok ciddi yüksek makamlar elde edebiliyor. Adeta uçuyor. Evet, insanın acizliğini ve fakrını bilmesi nispetinde yükseliyor. İnsanın kendini bilmesinden bahsederiz, bahsedilir hep. Kendini bilen Rabbini bilir denir. Kendinin en temel vasıfı aciz, acizliğini ve fakirliğini bilmektir. Aslında ne çok şeye muhtaç ve ihtiyaç duyduğu hiç, şeyden hiçbirini elde edemeyecek durumda olduğu, diğer taraf ne kadar zayıf ve aciz olduğu, dolayısıyla hayatını muhafaza edemeyeceği, düşmanlardan kendisini koruyamayacağı insan bilir, bilmelidir. Dolayısıyla kendisinin bu aczine rağmen böyle muhteşem bir hayat sürebilmesi, bir kudretin koruması ve himayesi altında olduğunu insanın fark etmesini gerektiriyor. Diğer taraftan insanın bir dünya ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların hiçbirini görebilecek durumda değil insan. Ama bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Dolayısıyla böyle şefkatli bir himaye altında olduğunu insanın fark etmesi gerekiyor. İşte insan bunu fark ettiği nispette, fark ettikten sonra da bunun şükrünü eda ettiğin nispette insan kulluk semalarında çok çok yüksek uçabiliyor. Dolayısıyla insan adil ve fakrını bilmesi kadar büyük bir nimet yok. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemül etmek için gelmiştir. Demek insan ilimle çevresine bakacak, ilmini arttıracak, ilmini arttırdıkça da Rabbini Tanıyacak. onu tanıdıkça da ona iltica, ona yalvarma, yakarma, ona şükür ve minnet duyma, tesbih ve hamd görevini derut edecek insan. Evet, demek insandan beklenen bu, hayvandan farklı olarak. Demek insan bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir. Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Ve bütün ulu muhakikiyenin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Ve onun üstüyle esası da imanı billahtır. Evet Mahiyet ve istidat itibariyle her şey ilme bağlıdır. Yani kainata baktığımızda neye bakarsak bakalım aslında bir sanattır. İnsan kendi tecrübesiyle biliyor ki bir şey önce sanatkarın zihninde var olur. Yani ilmi bir varlığı olur her şeyin. Sonra irade ve kudretiyle o varlık sahasına çıkar. Mesela bir mimarın önce zihninde vardır yapacağı mimari eser. Yani ilmi bir varlığı vardır. Hatta bunu kağıda döker çok zaman. Onda bir, bir çeşit ilmi bir mahiyeti vardır. Ondan sonra buna göre taşa toprağa adeta bir şekil giydirilir. Ve o muhteşem mimari eser ortaya çıkar. Bir resim önce ressamın zihninde vardır. Yani ilmi bir mahiyeti vardır. Daha sonra bu kağıda Tuvale, renklere, boyalara yansır. Evet demek ki her şey aslında neye bakarsak bakalım her şey bir sanat eseri olduğuna göre kainatta karşımıza çıkan. Bunların hepsi var olmadan önce bir ilimde bir varlığı var. O ilmi ilahideki bir varlığı var. O ilmi ilahideki varlığın bu görünen görünür aleme yansımasından ibarettir her şey. Dolayısıyla her şeyin ardına düştüğümüzde arkasında muhteşem bir ilmin varlığını gösteriyor. Sonra o ilminden varlık sahasına çıkmak için muhteşem bir irade ve kudretin tecellisini e, akıl gözümüze gösteriyor. İşte insan böyle akıllı bir varlık olduğuna göre etrafındaki hadiselere bakıp bu hadiselerin arkasındaki ilmi müşahede etmesi gerekiyor. Dolayısıyla var olan her şey belli bir ilme dayanıyor öncelikle. Mahiyet ve sıfat itibarıyla her şey ilme bağlıdır. Bütün ulûm hakikatin esası ve madeni ve nuru ve ruhu marifetullah'tır. Bütün ulûm hakikatin Ya ilim diyor ortalıkta kol gezen bir sürü şey var ama ilim nedir aslında? Hakiki ilim marifetullah'tır. Niye? Çünkü her şey bir esasa, sağlam bir yere dayanmak zorundadır. Az önce ifade ettiğimiz gibi her şey muhteşem bir ilme dayanıyor arkasında. Dolayısıyla o ilim sahibinin varlığına anlaşılmadan ve onun ilminin müthiş bir sanatla tecelli edip görünür hale geldiğini insan idrak etmeden hiçbir temel bilgiye ulaşamaz. Bilgilerin hepsi havada kalır. Buna da ilim denmez. Dolayısıyla eser ancak ustasıyla birine bilir. Ustayı göz ardı ederek insan esere bir kıymet atfedemez. Daha önceki derslerde bunun tahlili de yapılmıştı. Evet. Demek ki gerçek ilim yani insan en temel vası bilmektir, düşünmektir. Bilmenin ve düşünmenin de en hakiki yönü marifetullah'tır. Yani bu kainat denilen muhteşem ilahi sergide sergilenen bu sanatların işaret ettiği sanatkarı tanımak, bilmek bir anlamda ona hayret ve hayranlıkla mukabele etmek Tir insanın vazifesi. Ve onun üstüyle esası da imanı billahtır. Evet marifetullah dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı tanımanın esasında önce daha temel bir esasa dayanıyor. Yani kainata baktığımızda hadiselerin sadece görünen şeylerden ibaret olmadığı, dolayısıyla bunları var eden, varlıktan sonra böyle muhteşem bir tedbir ve idarede bulunan Cenab-ı Hakk'a önce iman etmek gerekiyor. İmanın ardından marifetullah basamaklarına terakki geliyor. Evet burada da az ve fakrın cenahlarıyla da buraya gidileceği vurgulanmış oldu. Yani bu şu anlama geliyor. İnsan kendisine bakıyor. Kainata bakıyor. Etrafındaki mahlukata bakıyor. İnsan görebildiği mahlukatın içerisinde özellikle hayvanları kastediyoruz. En zekisi. Bakışı, şuuru en küllü olanı. Fakat insan kendisini idare etmekten aciz. Yani vücudunda işleyen muhteşem cihazlar var. Bunlar ne olduğunu bile bilmiyor. Mahiyetinden habersiz değil sevgi idaresini kendisinin yapması. Ha, i̇nsan anlıyor ki ben bu vücudu idare eden acizim. Ya da bu e, bedeni doyurabilmek için mesela gıdaya ihtiyacı var. Bir elmaya ihtiyacı var. Elma, elma için bahar tezgahına ihtiyacı var. Bahar tezgahı için güneş sistemine ihtiyacı var. Yani bir tek elmayı insan midesine indirebilmesi için güneş sistemini evirip çeviren bir kudrete muhtaç insan. Bu da insan elinde olan şeyler değil. Dolayısıyla insan bakıyor. Kendisinin acizliğini anlıyor. Hiçbir şey gücünün yetmediğini anlıyor. Bunu anlayınca fakat vücudumuzda da muhteşem bir ilim tecellisi var, kudret tecellisi var. Yani trilyonlarca cücedeki katrilyonlarca kimyasal reaksiyonlar muhteşem bir düzen içerisinde devam ediyor, sergileniyor. Bu bizim bilgimizden çok uzak. Biz bunun seyfi idaresini yapacak ilim ve iradeye sahip değiliz. Ben kendimin cahiliysem etrafımda gördüğüm hayvanlar kendilerini bilebilirler mi? Hayır. İnsan kendi cahilliği, acizliği içerisinde anlıyor ki beni ve etrafındaki benden daha düşük seviyedeki canlıları yaratan, yaşatan bir kudret var, iktidar var. Sen bunu anlıyor. İşte ihtiyaçlarını gören insan kendi ihtiyaçlarını kendisi göremiyor, kendisi temin edemiyor. Ben kendi ihtiyaçlarımı temin edemiyorsam eğer bu aklımda, bu kabiliyetimle benim çoğu altımda olan hayvanat kendi ihtiyaçlarını kendileri göremezler. Dolayısıyla insan kendi acizliğinin penceresinde bütün mahlukatın acizliğini görüyor. Dolayısıyla kainattaki kudret tecellilerinin tamamını Allah'a veriyor. İnsandan beklenen bu. İşte insan kendi ihtiyaçlarını kendisinin gideremediğini görüyor. Dolayısıyla bütün diğer mahlukatların kendisi ihtiyaçlarını kendilerinin gideremeyeceğini de biliyor. Dolayısıyla beni ve bütün mahlukatı ihtiyaçlarını gidererek el bebek gül bebek besleyen bir rubiyeti insan fark ediyor. Bir rahmeti şefkati fark ediyor. İnsandan beklenen de budur. insan acizliğinin ve fakrını fark ettiği nisbette kainatın acizliğinin ve fakrını fark ediyoruz. Dolayısıyla kendisine ve kainatla tecelli eden kudret ve şefkati rahmeti tam keşfedebiliyoruz. Demek ki insanın yükselmesine uçmasına sebep olan şey aslında acizliğini ve fakirliğini bilmesi ve bunu itiraf etmesi. Evet. Hem insan nihayetsiz acizıyla nihayetsiz beliyata maruz. Ve hadsiz hücumuna müptela. Evet bir taraftan insan bu kadar acizken birçok belaya maruz insan. Yani depremden sele, kuyruklu yıldızdan mikroplara kadar insan hayatına kasteden tehdit oluşturan bir sürü şeye de muhatap bir insan. Bu kadar acizsin ama sanki dünya üstüne geliyor bir anlamda. Böyle bir durumla karşı karşıya insan. Ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hacata giriftler. Fakat insanın o kadar çok ihtiyaçları var ama Tam takır. İnsanın elinde hiçbir şey yok. Bu kadar ihtiyaç ve bu kadar tehdit alıyor. şey bu kadar aciz ve bu kadar tehdide maruz insan. Diğer taraftan bu kadar çok ihtiyacı var ama elde hiçbir şey yok. İşte bu durumdaki bir insan. Vazife insanın vazife yaslinesi imandan sonra duadır. Demek insan bu kadar tehdide karşı sığınacak bir yer aramak durumunda. Vicdanı istinat noktası aratıyor insana. İşte bu kadar ihtiyaca karşı da daha el avuç açabileceği bir rahmet kapısı aratıyor. Bu da insanın fıtratında olan bir şey. İnsanın yapısının gereği bu yani. Bir nokta istinat, bir nokta istimdat aramak. Dayanacak bir nokta ve yardım alacak bir merkez aramak. İnsanın fıtratına, vicdanına kazınmış olan bir şey. Evet. Dolayısıyla bu neyi istiyor? Sığınacak bir noktaya insan veya medet alacak bir noktaya insan sürekli müteveccih. Evet. Dolayısıyla insanın vazifesi o. Yani böyle bir Rabbi tanıyıp, kudreti sonsuz, rahmeti sonsuz bir Rabbi tanıyıp sonra ona iltica etme, ona sığınma ve ondan yardım dileme insanın fıtratının muktezası. Üstad bunun için işte kavunun letafetine bakan onun yenmek için yaratıldığını bilir diyoruz. Ya da aslanın pençesine, dişine bakan bunu da parçalamak için yaratıldığını bilir. İnsana bakan da işte dua ve ubudiyet için yaratıldığını bilir mi halinde? Üstelik i̇şte bir ifadesi de var. İnsanın yapısının muktizası bu. Ve insanı yükselten de bu bir anlamda. Dua ise esas ubudiyettir. Dua dediğimiz şey, yani insanın ihtiyacını bilip, ihtiyacın kendinin gideremeyeceğini de bilip, her türlü ihtiyaçları gideren birine dayanması dua budur. Bu da kulluğun ta kendisi esası. Nasıl bir çocuk eli yetişmediği bir meramını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar ya ister? Evet, aciz bir çocuk. Eli birçok şeye yetişmiyor, aklı da yetişmiyor ama sadece istiyor. Heves. Bunu elde etmek için ne yapıyor? Ya ağlıyor, ya istiyor. Konuşabilecek durumdaysa. Yani ya fiili ya kavli lisan ile bir dua eder. Acizliğinin diliyle bir dua etmiş oluyor. Maksuduna muvaffak olur. Ne istiyorsa ona erişir. Öyle de insan bütün zihayat alemi içinde nazik, nazenin nazdar bir çocuk hükmündedir. Evet. İnsan da kainatta böyle aslında. Çocuk gibiyiz yani. İhtiyaçlarımız giderecek durumda değiliz. Son derece naziyiz. Fakat çok da nazlıyız. Bize çok iyi bakılıyor. Yani her türlü ihtiyacımız yerine getiriliyor. Rahimin dergahında ya zaf ve aciz ile ağlamak ve fakir ve ihtiyacıyla dua etmek gerektirir. Madem insan bir çocuk gibi bu kadar bakıma esirgenmeye muhtaç ve aslında çok da iyi bakılıyor. Her türlü ihtiyacı talebi yerine getiriliyor, ihtiyacı yerine getiriliyor. O zaman insandan beklenen ne? O Rahmanur Rahim yani rahmetlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hakk'ın tergahında zafzını bildiği nispetle daha çok insana e, rahmet ve şefkat ve himaye geliyor. Üstad bunu başka yerlerde farklı konularda izah ediyor. İşte i̇nsan için, insanın kendi hayat aşamaları içerisinde anne karındayken insan en zayıf durumunda. Ama aslında en iyi besleniyor. Yani ağzını bile kımıldatmadan göbek kordonundan besleniyor insan anne karındayken. Dünya geldikten sonra artık birazcık güç kuvvet gelmiş oluyor ya. Artık insandan işte, işte emmesi, emmek için bir gayret sarf etmesi isteniyor. Biraz daha büyüdüğünde insan dişleri çıkıyor, artık çiğnemesi gerekiyor. Biraz daha büyüdüğünde artık ailenin e, himayesi kalkıyor, git kendi rızkını kendin bul deniyor. Yani insana güç, kuvvet, akıl ve fikir geldikçe insanın nimet ona nazlanmaya başlıyor. Fakat insanın çocukluk dönemindeki gibi adzini ve fakrını bilse, gerçekten bir çocuk ailesi tarafından nasıl e, himaye ediliyor, korunuyor, bakılıyorsa... İnsanda kainat içinde kendisinin bir çocuk gibi Allah'a karşı son derece zayıf olduğunu ve son derece bakıma muhtaç olan insan idrak ettiğinde Cenab-ı Hak kapılar açıyor. O zaman insanın kendisi bir çocuk gibi yani Cenab-ı Hakk'ın sürekli rahmetine muhtaç, himayesine muhtaç olarak bilmesi gerekiyor. Diğer taraftan üstad başka bir örnekte de hayvanla insanı hayvanla bitkileri kıyaslıyor. Bitki hayvanlara göre aslında kötürüm gibi yerinden kımıldayamayan bir e, candı ihtiyaçları var ama yerinden kımıldayamayan bu canlı adeta fıtri bir tevekkül hali içerisinde aczini biliyor onun ihtiyaçları ta güneşten bulutlarına nerelerden toprağın derinliklerinden ona koşturuluyor adeta ama insan ona göre gidip rızkını arayıp bulmak durumunda yani birisinin ayağına geliyoruz bütün ihtiyaçları öbürü gidip kendisi bulmak durumunda Güç, kuvvet, iktidar açısından, şuur açısından bakın hayvan bitkilere ne kadar yüksek ama maküsen mütenasip diyor. Ters orantılı bir bakım var. Bu da şundan kaynaklanıyor. Hayvan bir derece adeta iktidar iddiasında. Üstad hayvanlar arasında da bir ayrım yapıyor. Mesela tilki ve maymun gibi zeki, kurnaz hayvanların, mesela balık ya da mesela inek gibi bazı, Semiz mahlukata göre son derece zeki olmalarına rağmen son derece zayıflar. Yani neredeyse zor kendilerini geçindiriyorlar bir anlamda. Dolayısıyla buradan da anlaşılıyor ki mahlukat zaf ve bildiğin bildiği nispette, ona karşı bakın himayesi, şefkati tahrik olunuyor bir anlamda. Evet. Dolayısıyla insanın zaf ve bilmesi kadar insanı yükselten bir şey yok. Zaf ve bilmesinin de göstergesi duasıdır. Dolayısıyla insan ne kadar duaya ehemmiyet veriyorsa eğer, onun için az bir fakrını biliyor demektir. Dolayısıyla az ve fakrını biliyorsa kendinin ne olduğunu ve ne olmadığını iyice anlıyor. Ve kendisinde ve bütün mahlukatta görünen muhteşem ilmin, iradenin, sanatın, hikmetin, aslında Cenab-ı Hak'tan, Cenab-ı Hak isimlerinden birer yansıma olduğunu insan fark ediyor. İşte bu insanı marifet e, ufuklarında terakki ettiriyor, uçuruyor. Evet... Rahmanur Rahim'in dergahında ya zaf ve zil ağlamak ve fakır ve ihtiyacıyla dua etmek gerektir. Ta ki makası da ona musakkar olsun ve teshirin şükrünü eda etsin. İşte yani bu sürekli dua halinde olmak yani verilenin kendi zıdarımızın mahsulü olmadığı, Cenab-ı Hak tarafından verildiğini fark etmek anlamını taşıyor. Dolayısıyla bu bir şükür, zımni bir şükür oluyor. Bilmek bunu biliyorum Rabbimden geliyor ve Rabbim beni biliyor, beni seviyor ve benim ihtiyaçlarımı bana gönderiyor diye insanın bilmesi anlamını taşıyor. Bunu bilmek bir çeşit şükürdür zaten. Yoksa biz sinekten vaveyla eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi ben, kend, ben kuvvetimle bu kabili teshir olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acıb şeyleri teshir ediyorum ve fikir ve tedbirimle kendime itaat ettiriyorum deyip Küfran nimete sapmak. Evet. Yine bir çocuk işte. Çocuk güçsüzdür ama ailesi onun etrafında pervane olur. Her türlü ihtiyacını görür. O çocuk bunu görünce sanki işte ben emrediyorum yapılıyor diye kendisini bir çeşit kral gibi görmeye başlıyorsa eğer haylazlığının ahmaklığından toka müslak olur zaten. Evet. Bu da çocuk ama çocukluğunun yani acizliğinin farkında değil. Etrafındakilerin kendisine göstermiş olduğu himaye ve ilginin de Onların şefkatinden kaynaklandığı, yoksa e, o çocuğun onların üzerinde böyle bir amiretinin, hakimiyetinin, saltanatının olmadığını bilmesi gerekir. İnsan çok zaman maalesef bu haylaz ve ahmak çocuğun durumuna düşüyor. Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl da bütün nimetlerin e, Allah'ın ihsanı olduğu ve insan aklıyla kazandığım zannettiği birçok, gayretimle kazandığım zannettiği birçok şeyin doğrudan doğruya Allah'ın vergisi olduğunu İnsan fark edemiyor. Dolayısıyla Allah'ın şefkat ve himayesini inkar etmiş oluyor bir anlamda. Bu da küfran nimet oluyor. Yani kendisine böylesine bakan bir Rabbi, insanın şükür ve minnetle değil, adetinin nankörlükle e, mukabelede bulunması ona karşı çok ciddi bir cinayet bir anlamda. Deyip küfran nimeti sapmak, insaniyetin fıtrat asliyesine zıt olduğu gibi şiddetli bir azaba kendini müstahak eder. Demek ki fıtratının vazifesi neydi? İlimle kendisinde ve mahlukatta tezahür eden kudreti fark edebilmesi. Kendi acizlığı içerisinde bunlarda tecelliden kudreti fark edebilmesi. Kendi zayıflığı, fakirliği içerisinde ihtiyaçlarının görülmesini fark etmesi. Bunu bütün mahlukat çapında görebilmesi. Dolayısıyla hem kendi hem kainattaki diğer mahlukat namına Cenab-ı Hakk'a aczini ve fakrını ilan etmesi. Cenab-ı Hak'ın kudretini ve rahmetini takdir etmesi gerekiyor insanın. Eğer bunu yapmazsa çok ciddi bir nankörlüğe düşmüş oluyor insan. Bunca nimet insan muhatap olacak. Yani hayatı vermiş Cenab-ı Hak ne lazımsa haberi veriyor. Fakat insan, insan bunu kendi kudret bilimine atfediyorsa eğer çok ciddi bir nankörlük ediyor. Nankörlük de herkese dokunur. Cenab-ı Hakk'ın kudretine de dokunur. Dolayısıyla bu bir cezayı muciptir. Dolayısıyla insan gerçekten baştaki cümleye bitirirsek İman insanı insan eder. İnsan asli fonksiyonunu insan ancak imanla elde eder. Yani Belki insanı sultan eder. böyle bir noktaya çıkarır ki yani insan olmaktan öte insanlar içerisinde bir sultan hükmüne geçer. İmandaki derecesi nispetinde. Öyleyse insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Cenab-ı Hak imanımıza kuvvet versin. Dua denen madenin farkında olup az ve fakrımızın itirafıyla duanın kıymetini takdir eden kullarından eylesin inşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.